özmek istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü <gülüyor> eşil erkektir. Yani erkeğin bayanda bunu istemesi Öncelikle eşinizle ilgili yaşadığınız bütün sorunlar sadece sizi ilgilendirir. Bu yüzden siz mahreminize onlarca insan almamanız lazım. Yani eşinizle ilgili sorunlarınızı çözmek için etrafınıza güvendiğiniz, hem evliliğe giden hem de İslami temeller üzerine kurulu birkaç tane aile bulup bu ailelerle istişare edebilirsiniz. Ama her önünüze gelene, lan benim hanım da böyle yaptı. Lan benim beyaz da var değil. Yani yani böyle yakınmayın. Eşinizle olan probleminizi Facebook'ta paylaşmanız bu sorunu çözmez. Ama büyütebilir. Kim çok iyice bir meseleye gireceğim. Hani eşinize böyle diyorsunuz ya örtün. Niye? Çünkü örtün beni istiyorum. Allah var, kıyamet var, ahiret var. Hani böyle sürekli her gün de örtün, örtün, örtün, örtün diye üstüne gidiyorsunuz ya. İşte bu psikolojik olarak eşinize inanılmaz bir şekilde sıkıntı çıkaracaktır. Hep böyle baskıcı bir şekilde buna örtün, örtün, örtün demeniz. Ve işin sonunda eşiniz örtünmekten de, İslamiyet'ten de ciddi bir uzaklığa gidebilir. Neden mi? Psikolojide Watson diye bir adamın bitişiklik diye bir kuramı var, ilkesi var. Ee, çok ilginç bir sistem kurmuş zihninde ve çok uyarlı bir sistem. Şöyle anlatıyor Watson, on aylık bir bebek buluyor öncelikle. Bebek bulma sebebi işte öğrenilmiş davranışı ayırt edebilmek arzusu. Ee, bu on aylık bebeğin üzerine bir ufak tavşan koyuyor. Beyaz bir tavşan ve bu tavşanla bir dizi deneyler, denemeler yapıyor bebek ve tavşanla. Ee, daha ileriki dönemde bebekle deney yapılması üstü kabul görmüyor falan. İşte bebeksel deneylere biraz tepki gelişiyor. Şunu deniyor Watson deneyinde. Şimdi öncelikle bebeğin bulunduğu ortama çok rahatsız edici bir ses veriyor, bir gürültü çıkıyor, bu gürültü sonucu bebek korkmaya ve ağlamaya başlıyor. Daha sonra biraz vakit geçiyor ve bebeğin kucağına bir tane sevimli bir tavşan koyuyor. E bu tavşana da nötr uyarıcı Hani nötr. Anladın mı? Bir tepkisi yok. Bebek bu tavşanla oynamaya başlıyor böyle. İşin devamında bebeğin kucağına ne zaman o beyaz tavşanı sevmesi için verse aynı anda ortama bir de rahatsız edici sesi veriyor. Ve bebek sürekli korkmaya başlıyor. Bunu birkaç defa tekrarlıyor Watson. Şimdi burada ince ayar şurası. Sesteki korkunun tesirini bir süre sonra tavşana veriyor aslında. İkisini aynı anda ortama vere vere vere vere. Bir süre sonra o ortama korku sesi sini vermiyor ama bebeğin kucağına beyaz tavşanı veriyor. O başta tavşanı zevkle seven bebek inanılmaz şekilde tavşandan korkmaya başlıyor. Çünkü sesle ve tavşanda bir bitişiklik meydana geliyor. İşin devamında e, beyaz kürklü mantık koyuyorlar bebeğin yanına, bebek ondan da korkmaya başlıyor. Böyle beyaz sakallı bir adam geliyor bebeğin yanına, bebek onu da çavşana benzetiyor. Bu sefer ondan da korkmaya başlıyor. Yani buna uyarıcı genellemesi deniyor. Yani Şöyle anlatayım şimdi özetle. Şimdi mesela Yunus çekiyor musun Ömer? Şimdi diyelim ki Yunus böyle beni sürekli mahallede bir yerde döven bir çocuk. Sinan gelsene böyle. Ne zaman yakalasa Yunus beni dövüyor. Şimdi ben Ömer o zaman Yunus'tan korkar mıyım? Korkarım değil mi? Peki Sinan böyle mahallede gördüğüm ama normal bir çocuktu sürekli öyle düşün. Sinan'dan korkar mıyım? Tamam. Ne korkacağım lan? Kafasına vururum elindeki dondurmasını alırım, yalarım? Yani öyle. Neyse Yunus beni sürekli... Ha alak, değil mi? Sübliminal olmasın. Sakal. Sakana gelmiyor. <gülüyor> Yok <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bir çocuk. Şimdi bak Yunus hep beni dövüyor, döven bir adam. Daha sonra Ömer mahallede sürekli Yunus'la Sinan'ın yan yana görüyorum. Yunus beni döven adamdı, Sinan hiçbir tesiri olmayan bir adamdı. 3-5 kere yan yana görüyorum. Bitişiklik kuramını düşün. Bunlar da benzer bir tesir oluşturmaya başlıyor. Aradan biraz vakit geçiyor. Mahallede Sinan'ı tek görüyorum. Sinan'dan da korkmaya başlıyorum. Beni hiç dövmemeesine rağmen. Neden? Çünkü Yunus'la sürekli bitişik ve geliyor bana. Böyle olunca Yunus'taki korku tesirim Sinan'a da geçmiş oluyor. Şimdi bak Ömer şöyle düşün kardeş. Karısına zulmeden bir adam var. İslam'ı da seven ama yeni yeni adım atmaya çalışan bir kadın var. Şimdi adam zulmediyor karısına Ömer. Ve zulmederken sürekli diyor ki ''Gireceksin o tesettüre. Yapacaksın bu tesettürü. Tesettürü yapmazsan sen evden çıkarmam tesettür yaparsan sana bunu yapmam.'' Şimdi Ömer, e, kadın kocasından korkuyordu. Tesettüre karşı nötrdü. Peki kocası korkuyu sürekli neyle beraber verdi? Tesettürle beraber verdi. Bu sefer kocasının olan korku neye sirayet etti? Watson'ın bitişiklik kuramına göre. Tesettüre. Bu kadına artık dışarıda herhangi birisi ya tesettür ne güzel dese kocasından sirayet eden korku tesettüre geçtiğinden dolayı kadın tesettür lafını duyar duymaz artık bir düşmanlık besliyor. Bak mesela bizim yaptığımız işte hayalhanemle ilgili. Mesela ne oluyor? Birisi duyuyor. Ay gene onlar gibi mi, Şunlar gibi mi? Ya da bir insanlara bak şu an günümüzde sakala tepkili. Ya sakalı böyle her şey siz düşün Ömer. Bağımsız böyle. Hiçbir şey gibi düşünme. Ya peygamberin bırakmış. Çok fıtrî bir şey. Bence erkeğe çok yakışıyor. Böyle sakala az bırakanlar varsa kaşıntı yapar ama bu şekilde bırakınca pamuk gibi olur. Çok rahattır. Yani bir erkeğin kıyafeti gibidir. Sünnettir. Yani bak böyle baktığında ne kadar güzel. Ama işte filan kes yerde İslam'ı temsil ettiğini söyleyen şerefsizler filanca yerde kendini patlatıyor. Filanca yerde insanları patlatıyor, zarar veriyor o kansızlar. Ve bu kansızlar şimdi bizimle aynı Allahu Ekber'i diyor mu? Diyor. Şimdi biz namaz kılıyoruz. Bu İslam'a zarar veren bu kansızlar da aynısını yapıyor mu? Yapıyor. Baktığında onların ağzından İslam'ı duyanlar bu Watson'ın bitişiklik kuramına göre İslam'a karşı bir korku duymaya başlıyorlar. E bu şekilde olunca, e sen insanın karşısına bir gün dikiliyorsun, hiç bu işlerde bilmemiş bir insan. diyoruz ki, ''Aa kardeşim merhaba ben Müslümanım.'' E adamın önde koşullandığı bir korku var, o bitişiklik ilkesine göre sana da sirayet etmiş bu korku. Bu yüzden insanlar, siz Müslümanım dediğiniz anda, sizi sakallı gördüğü zamanda, namaz kılarken gördüğü anda akıllarına bin tane hikaye geliyor. Sebebi, İslam'a sirayet eden bu korkulu halle. Yani şimdi şöyle bir hadise daha var, mesela diyelim ki birisi şeyden yani örümcek demiyor mesela, kediden ciddi manada korkuyor. Yani bunu sistematik, sistematik duyarsız hale getiriyor Mesela nasıl yapıyorlar bunu? Sen oradasın mesela, kediyi önce buradan bir gösteriyorlar. Biraz korkun azalıyor. Sonra biraz daha yaklaştırıyor. İki gün sonra biraz daha. Üç gün sonra kendi seviyor yanında. Bak ya bu zarar vermiyor ki diyor. Dördüncü gün, beşinci gün kucağına getiriyor ki diye. Ya hakikaten bunda zarar verici bir şey yokmuş diyorsun. Şimdi İslamiyet'ten de korkan insanları, lan şerefsiz yanacaksın badem bizden korkuyorsun ya hemen böyle yüklenmeyin. Resulullah Aleyhisselam Ebu Cehil'e bile tebliğ etmeye çalışmış kapısına girmiş. Yahudilere defalarca tebliğ etmeye çalışmış. Yani şurası çok üzücü ya. Peygamberi Zişan bir insanın bir ihtimalini yakalasa onu kurtarmak için ömrünü feda etmiş. Bir insanın bir biz bir ihtimal yakalasak onun mahvetmek, cehenneme göndermek şey bizden gelen yapıyoruz. Böyle yapma. Yani o adam bir yerlerden duymuş, İslam'dan korkmuş, yeteri kadar tanımıyor, bilmiyor. Sen de onu sistematik adımlar at yani başta böyle güzel ahlakını göster anladın mı? Senin bu yaptığın yanlış haram lan sen yanacaksın lan böyle dalma adama yani direkt. Adama de ki yani ne yapıyorsun? Adam dese ki kardeş ben içki içiyorum ama bu aralar kafam karışık sanki yanlış yapıyorum. Ya de ki aa ne güzel düşündüm de ya. Ya direkt adamı lan içki mi içiyorsun lan git gırtlağını kesek. Lan, dur bir ya dur. Yani var bu adam bilmiyor işte anladın mı? Sistematik sistematik yaklaş. Bu adam etraftan yanlış duymuş İslam'ı. Belki eskiden üzücü olaylar yaşamış. Yani hangimiz öyle değildik? ki benim eski hayatım öyle. Birileri yardım etti, birileri elimden tuttu, birileri kahrımı çekti. E bak şimdi ne güzel namazda abdestte adam olduk elhamdülillah. E sen de birilerine sabret, sen de o şekilde ol. Ertesi gün o arkadaşı bir yemeğe çıkar, belki bir derdi var anlatamadığı. E ertesi gün, ertesi gün ve bu her seferinde sen bu adamın yanında namaz kılan güzel yürekli bir adam olursan der ki Allah Allah bu adam güzel yürekli biri ve namazını kılıyor, Rabbini tanımaya çalışıyor, tamam. Buldum güzel yorum. Şey. Ben de böyle olmam lazım. Ya çocuk küpeyle camiye gelmiş. Ya varsın 5 tane küpesi olsun. Ya çocuk bu şekilde ya bir adım atmış işte. Belli ki bu çocuk yani biraz özendiği hayatlı hayatları yaşadığı ortamların içinde ama ne güzel bak bir tane adım atmış. E sen bu çocuğu direkt kışkış kış camiden lan muhalle camiye mi gelinir diye sorduğun anda bu çocuk küpesiyle namazı eşte yer tutup bir tercih yapmak zorunda kalır. Ve bu tercih küpesi olduğunda ve o çocuk namazdan çekildiğinde tek vebal çocuğun olmaz. As kendi. Fail. sebep olan yapan gibidir sırrınca o çocuğun namazının kılınmayışında senin şefkatle yaklaşmayışında çok ciddi bir mesuliyet ve ihalede sana kalacaktır. Gelelim konuya. Hani o eşinin çok örtünmesini isteyen abimiz vardı ya. Şura önemli yani. Bu işlerin hikmeti var. Bir davranış metodolojisi var. Öyle ben istiyorum Kur'an'da yazıyor. Hala, böyle böyle iş mi olur yani? O zaman Kur'an'da tüm yazanları dikelim bakalım önüne. Sen kaçını yapıyorsun? Boğalım seni her yapmadığınla. Böyle insana mı yaklaşılırsın? Sen ürkütücü olursan ve dilinde sürekli korkutucu bir tesettik olursa az önce anlattığımız o bitişiklik kuramından dolayı senden dolayı tesettüre koşullanır. Hem de olumsuz manada korku dolu bir tesettür olur artık onun hayatında. Senle olunca rahatsız eder. Yani senin sinirli halin sürekli tesettür kelimesiyle yan yana geldiğinde yani hanım için çok rahatsız edici bir ortam oluşacak. Bunu nasıl göremiyorsun sen? İnsanın mahiyeti Kur'an ile ilişkilidir. Bozulmamış bir ruh. Kur'an hakikatlerini her duyduğunda, her öğrendiğinde onun içine böyle dantela gibi örülür, örülür, örülür. E örüldükçe güçlenir ve her konu artık kişi için rahat bir hale gelir. Yani ben eskiden namazda sorunu olana böyle saatlerce namazı anlatıyordum. Ya bir hafta gidiyor devamında yok. Çocuğun sorunu oruçla saatlerce oruç anlatıyorum. Bir hafta gidiyor yok İşte çocuk içki içmek istemiyor. Bir hafta içki anlatıyor. Kardeş içme şöyle kötü böyle kötü. Devamında bir hafta sonra. Anladım ki daha temel bir problem varmış. İman zafiyeti. Yani çocuğa imanı verdiğinde devamı geliyor zaten. Nasıl balı yiyen suyu kendi arar, imanı kuvvetli olan mü kendi sana düşen imanlı kuvvetlendirir. Yani şunu anlıyorsun, örtmemek hastalıktan ziyade bir semptom belirtidir. Neyin belirtisi? İman zafiyetinin belirtisi. Anlatabiliyor muyum? Hani örtmemek başlı başına hastalık mı? Hayır o bir semptom. Neyin semptomu? O kişide iman zafiyeti var. Madem imanın kuvvetsiz olduğunu semptomuysa sana düşen iman noktasını kuvvetlendirmek, imanı kuvvetlendirdikten sonra başörtüsü kısmı kendi kendine gelecektir. Yani şurayı da anlamak lazım. Dışarıda ne kadar kaliteli bir anlatıcı dahi olsanız herkes için öyle değilsiniz. Yani ana yani herkese çok güzel tesir ettim. Hayır siz bu değilsiniz. E madem herkese tesir edemezsiniz, özellikle evinizin içine, mesela eşinize. Ne demek onların bu hakikatleri duyacak başka başka kanallara çok ihtiyaç var. Mesela güzel dostlarınız vardır ve onların gönlü açık eşleri vardır. Mesela sizin eşiniz onların bu işi başardığını, tesir girebildiğini görse e çok ciddi kuvvet alır, özgüven alır. Ya çok sevdiğimiz dostlar. E bunlar tesettüre girmiş. E demek bu iş o kadar da zor değilmişler. Kalır yüreğinde güzel izler. Etrafınızda, masada, e, maalesef özellikle boş vakitlerde ki özellikle buna vakit ayırması gereken boş vakitlerde yapıyoruz. Etrafınızda çok kişiyle İslam'la ilgili meselelerle konuşmuşsunuzdur. Masada namaz kılmayan bir tanesi denk geldiğinde ya hayırdır niye kırmıyorsun dediğinde o camide yediğim küçüklükteki tokat cümlesini çok insanla duymuşsunuzdur. Ya sizin sözleriniz de ona tokat olursa ondan sonra sizin canınız çok yanabilir. Çünkü eşiniz aslında sizin canınızdır.